İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri, Hayal Tacirleri programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ki dün öğrenci olaylarıyla gündeme gelmişti. Profesör Doktor Lerzan Özkale, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün tabi olaylara değil bambaşka bir konuyu Yunanistan'da ve Avrupa Birliği'ndeki ekonomik krizi konuşacağız. Onun öncesine gündeme bir hızlıca bakalım. E, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları 5 ve 6 Mart tarihlerinde toplanacaklar ve gündemlerinde Orta Doğu olacak. Ee, bunun dışında Avrupa Birliği serbest ticaret anlaşması gündemi bayağı yoğun. Singapur ve Vietnam ile başlayacak görüşmeler. Peru ve Kolombiya Kolombiya ile anlaşmalar tamamlandı. Buna ek olarak iklim değişikliği için Avrupa Parlamentosu'nun Çevre Komitesi Başkanı Joe Linen'in bir açıklaması oldu. Sektör spesifik küresel önlemleri içeren bir B planı evet, oluşturmayı e, planlıyorlar. Çünkü Birleşmiş Milletler nezdinde soruna çözüm bulunması ihtimali giderek azaldığı için böyle bir alternatif plan Öne atılıyorum. Geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu'nda İngiliz bir euroseptik parlamenter Nigel Farage bir konuşma yapmış ve AB Başkanı'na sen kimsin, seni, seni kim oyladı kim buraya getirdi hadi oradan gibisine bir konuşma yapmıştı. 3000 Euro ceza verilmiş kendisine. Kim tarafından? Avrupa Parlamentosu tarafından hakaret Amir'si bir takım bir hmm. konuşma olarak değerlendirdiler. Kıbrıs'ta müzakereler devam ediyor. Bugün 69. görüşme yapılacak. Yüze doğru ilerliyorlar. <gülüyor> bakalım belki yüze bitirirler. Bir de 2020 stratejisi komisyonu kabul edildi. Onun temel başlıklarına bir hızlıca bakalım. Evet şimdi 2020 stratejisi her şeyden önce bu 2010 yılında sona ermesi ve yerine getirilmesi hedeflenen Lisbon hedeflerinin güncellenmesi bir sonraki döneme devam ettirilmesi anlamına geliyordu. Birkaç tane ana hedef belirlediler işte birincisi bunlardan 20 ile 64 yaş arası nüfusun istihdam oranını AB çapında %75'e çıkartmak şu anda %69 civarındaymış bu. Ee, RG'ye ayrılan e, bütçeden e, oranın %3 olması. Bu gene Lisbon'dan doğrudan alınan bir e, rakam. Lizbon Hedeflerinden ve işte e, Avrupa Birliği'nin 2020 yılına kadar yerine getirmesi gereken e, iklim ve iklim paketi ve enerji hedeflerinin yerine getirilmesi, okula erken terk edenlerin oranının azaltılması, e, yoksulluk sınırı altında yaşayan AB vatandaşı oranının 25 azaltılması. Şu anda 180 milyon yoksulluk sınırı altında yaşayan AB vatandaşı varmış. Yalnız bu hedeflere baktığımızda hocam e, size de sormak istiyorum. Size ilginç gelen bir nokta var mı? Örneğin e, Türkiye e, neresinde? <gülüyor> Vallahi bu hedefler, şimdi önce Avrupa bu hedefleri koyuyor ama daha önce 2010 için koyduğu hedefleri de e, ...tutturamadı. 2000'de... Evet. ...yani Lizmon Olağanüstü Zirvesi'nde... ...ben biliyorsunuz bir de bu işin eğitim... ...yüksek öğretimdeki evet. yapılanma... ...açısından izliyorum. Onu tutturamadı. Şimdi 2020 için... ...bir de e, mesela... ...dolaşım hedefleri koyuyor. Yani bu... ...hedefleri şöyle düşünmeye... ...başladım ben. Ne kadar... E, ...gerçekleştirmek üzere koyuyor? Ne kadar e, ciddi... ...hesap yaparak koyuyor? E, yoksa ne kadar aslında... ...yön böyle olmalı ama... Hani elimizden geleni yapalım türünden hedef koyuyor. O ıı, biraz tartışmalı. tartışmalı. Zaten eleştirilerde çok muğlak olduğu ve uzun vadeli olduğu konusunda onlaştırıyor. Evet yani zaten. çünkü mesela şey için de gençlerdeki ıı, işte hedef... Iı, İstihdam hedefiyle ilgili de hesap yaptığınız zaman onun ne kadar gerçekleştirmesinin güç olduğunu görüyorsunuz. Şimdi son krizle bağlantılı olarak da yani işte son zamanlarda çokça konuşulan istihdam yaratmanın sınırına gelindi. Şimdi şu anda istihdam nasıl yaratılacak? Yatırım yaparak yaratılacak falan. Evet. Bunları kim yapacak? Yatırım yapacak bir ortam var mı? Gibi sadece Türkiye için değil e, dünya içinde bu sıkıntılar var. E, yüksek üretkenlik filan bunlar sıkıntı mıdır? E, sıkıntı olabiliyor. E, dolayısıyla Avrupa için de zaten çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Evet 2020 Türkiye için. Zaten yok yani. Evet 2020 için böyle göz boyuyucu hedeflerle işte, makale okurken insan çok hoşuna gide inşallah yaparlar diyorsunuz He, ama evet, bir de inşallah. bir gerçeklik var. 2010 yılındayız ve içinde bulunan ciddi bir kriz var. <gülüyor> Yunanistan bir örnek oldu aslında biraz da öne atılmış oldu. Aslında Avrupa Birliği bir ekonomik krizin içerisinde. Avro tartışılıyor işte Paul Krugman'ın bir yazısı vardı geçtiğimiz hafta ben demiştim öyle herkesi Avro'ya almayın diye ama kimse beni dinlemedi gibisinden nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? yani Hem Avro'yu hem de genel olarak içinde bulunan krizi. Şimdi içinde bulunulan kriz de öngörülebilir bir krizdi. Yani bunu artık herkesin konuşuyor olması güzel yani bir uzlaşma var nihayet. Bunun kapitalizmin yarattığı bir kriz olduğu konusunda en hızlı piyasa savunucuları dahi hem fikir oldular. Bu bir işte mesela IMF yöneticileri işte sermaye hareketleriyle ilgili regulasyonlara ihtiyaç olduğunu konuşmaya başladı. Bir zamanlar asla ne demek diyenler bunları önerir hale geldiler bir takım şeyleri kanıtlamış olması açısından yararı olduğu bile düşünülebilir. Ama dediğim gibi işin içinden çıkışa yönelik olarak çok başka şeyleri tartışmaya başlamak gerektiği ortada. Biraz biraz o tartışmalar başlıyor ama ben arada deniyorum mesela küçük sermaye sahipleri. Arkadaşlarla falan konuşurken işte çalışma sürelerinin kısaltılması değil midir acaba bir istihdam yaratma yöntemi? Yani dehşete uğruyorlar. Bu nasıl böyle bir şey? Konuştum nereden gibi, de çıktı? Nereden bu fikir? çıktı filan? Bir sermaye sahipleri açısından öyle bir sıkıntı var. Ama bir taraftan da yani işsizliğin bu boyutta olduğu ortamda dahi insanlar fazla mesai den alacakları ücretleri ee, ayın sonunu getirmek için e, umuyorlar ve bekliyorlarsa yani 40 saat 45 saat 50 saat çalışarak e, ay sonunu getirmek ancak mümkün oluyorsa o da tabii e, yani fantezist bir yaklaşım tabii. olarak <gülüyor> nitelendiriliyor. OECD'nin bir raporu vardı hocam, e, krizin daha aslında yeni sayılabileceği günlerde e, bu krizden toparlanmanın diğer e, toparlanmalar gibi olmayacağı, istihdamın geriden geleceği söyleniyordu yani. E, Çok doğru. Farklı farklı bir yaklaşım mı acaba söz söz konusu olabilir bu krizden çıkmak için farklı bir şey mi yapılması gerekiyor? Siz çalışma sürelerinin azaltılmasından bahsettiniz. Evet. Başka yani şu ortamda para sahibi, sermaye sahibinin yatırım yapması için. Hiçbir neden yok, değil mi? Evet. İstihdam artması için yeni yatırımlara ihtiyaç var. Peki bunu yapacak olanlar bunu yapmak için hiçbir neden görmediklerine göre, işte tüketim düşmüşken, ekonomi daralmışken filan, yani şeyler, şirketler tam kapasiteyle çalışmazken, dolayısıyla buradan çıkış öyle yatırımlar artar, yatırımlar artınca istihdam artar falan gibi. Eski usul, klasik beklentilerle olmayacağı ortada. Nitekim işte mesela Almanya'da böyle ufak tefek şeyler olduğunu izliyoruz. Çalışma sürelerinin kısaltılarak yeni kişilerin istihdam edilmeleri halinde bir tür sosyal güvenlik harcamalarıyla ilgili teşvikler getirilmesi yönünde. Yani bunun tüm yükünün işverene yüklenmeyeceği bir formül arayışı. Dolayısıyla yöntemlerden biri bu olabilir. Peki bu türden çalışmaların içerisinde sosyal devletin konumu ne olacak? Ha. Eriyecek mi? Ya Bir taraftan bir eritme hevesi var. Bir taraftan güçlendirilmesi mi gerekiyor? Nasıl bakacağız? Yani buna? bu sosyal devleti güçlendirmeden olmayacağı ortada. İstihdam kimin sorumluluğunda? İstihdam artışı elbette sosyal devletin evet. yani devletin sorumluluğunda. Dolayısıyla e, paradoksal bir gidişat var yani bir taraftan işte Yunanistan'a destek mi verelim yoksa Yunanistan kendi çözümünü kendi mi bulsun e, tartışmaları sürerken Avrupa'da e, öte yandan çok daha güçlenmiş bir sosyal devlet ihtiyacı var ama tabii Yunanistan'ın e, şeyi çok farklı orada Avrupa Birliği'nin e, bence günah çıkartmasının vakti geldi de geçti yani Nitekim Eurostat'ın açıklamaları var. E, izlemişinizdir. E, i̇statistik e, derleme yöntemlerinin daha yakından izlenmesi, ha. cezaların getirilmesi falan gibi. Tabii işin bir de o boyutu var. Yani yani yani, yanlış bilgiler, yani. yeterince detaylı olmayan denetimler. Erostat'ın bu konuda daha önce e, birkaç girişimi olmuştu aslında yani üye devletlerin istatistiklerini doğrudan denetleme yetkisi istemişti Erostat e, komisyon yani Erostat'ın bağlı olduğu kurum <gülüyor> e, ancak e, tabii ki üye devletler buna hani ciddi bir egemenlik devri olarak baktıklarından dolayı reddetmişlerdi bunu şimdi. Tekrar işte bu son Yunanistan krizinden sonra e, bu gündeme geldi ve bu sefer çok fazla aslında karşısında durulabilecek bir öneri gibi durmuyor. Kesinlikle evet. yani bu olabilecek bir şey değil. Tabii e, şimdi orada Krugman'ın sözünü ettiğin eleştirisi e, doğru. E, şu anlamda doğru. Yani e, hatırlıyorsunuz tabii siz benden daha iyi hatırlıyorsunuzdur. 1999'da işte e, Euro e, kaydi olarak yaratıldığında e, Yunanistan e, henüz çok uzaktaydı. E, Euro tamam. alanı, koşullarını sağlamaktan. Mucizevi bir şekilde 2001 yılında e, sağladı birdenbire. Şimdi bu e, çok kolay olmadığı açık. Peki e, nasıl oldu? O m, biraz tabii Avrupa'nın her zamanki tavrıyla Yunanistan'a küçük, ufak kültürümüzün bir parçası biz onu hani kervan yola koyulduktan sonra da hallederiz mantığıyla hı hı. biraz şey yapmış olmasından kaynaklanıyor yani kayırmış evet, evet hep <gülüyor> yaptıkları gibi bir de bak yani gözünü kapatmış olmasından kaynaklanıyor evet. yoksa o kadar iki yılda çünkü şeyler çok önemli. Maastricht kriterleri yani öyle iki yılda sağlanabilir şeyler olmaması açısından. Önemli. Hocam bununla yine bağlantılı olarak şimdi Yunanistan komisyona da sunduğu toparlanma planında şu anda bütçe açığı yüzde on ikilerin üzerinde yüzde on üçe yakın evet. Yunanistan'ın. İşte çok kapsamlı çok aslında belki de hedefleri gerçekleştirebilir. ...gözükmeyen bir toparlama planı sundu ve e, Avrupa Konseyi'nden işte bu liderler e, zirvesinden çıkan Yunanistan'a şöyle bir çağrı yapıldı. 2011'e kadar bütçe açını %4'lere çekme. Siz bir iktisatçı olarak %12'lerin üzerinden %4'lere bir yıl içinde düşürülmesini mümkün görüyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Bunu. E, bütün kamu harcamalarını e, durdurursanız yani... Hiç harcamazsanız... E, şey, e, Türkiye benzeri bir mucizeyi yarattı biliyorsunuz geçmişte yani. Ne pahasına diye sorular. <gülüyor> <gülüyor> ne pahasına olduğunu yaşayarak Ortada. görüyoruz. Dolayısıyla Yunanistan'da bunu yapmak çok daha güç bence. Çünkü Yunanistan böyle burnumuzun dibinde ama biz çok fazla izlemiyoruz. Fakat biliyorsunuz Avrupa'dan gelen her türlü reform hareketine... Ee, ...olumluları dahil çok ciddi bir e, toplumsal tepki ortaya koyan bir ülke. Evet. Ee, öğrenci hareketlerini biliyorsunuz yani Tabii, bir evet. yıla yakın üniversiteler evet. kapalı kaldı geçtiğimiz yıl. Dolayısıyla bu bunu yapan bir ülkede e, şimdi hükümetin hazırladığı bu e, acil önlem planı e, tepkisiz karşılanmayacak. Nitekim zaten genel görev haberleri evet. falan başladı bile. Ee, yani e, sosyal devlet e, harcamalarını kesmek Türkiye'de bugüne kadar kolay oldu bedeli kolay değil de hani toplumsal e, bas, Tabii şey, bir kamuoyu hareket, tepkisi olmadığı için, olmadığı için. ne yapsanız gidiyor için, zaten evet. çoğu zaman burada evet ama Yunanistan'da pek o kadar kolay gözükmüyor e, bence evet. kısa bir şarkı arası verelim ondan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz you're messing about It's time you straighten right out And you want to think of your future Or you will suffer of your future Or you might wind up in jail And you will suffer You straighten right out And you want to think of your future Or you will Specials'dan Rudy and Message to You adı parçayı dinledik. Evet. Akıllı ol diyordu kısaca special. Kısaca. Kısaca, evet, öğrenci olaylarında kalmıştık hocam. En son son bir cümleyle onu toparlayalım isterseniz. Evet, e, yani Yunanistan'da öğrenci olayları e, çok uzun sürdü. Biz de dün akşam böyle bir gayet masum bir öğrenci olayı üniversitemizde. Öğrenci olayı denmeyecek bir şey aslında. İşte öğrenci e, şeyine, kongresine... E, Kariyer günlerine karşı çıkan sol görüşlü öğrenciler bizi pazarlamayın diyerek şey yaptılar. Bugün bütün haber sitelerinde her yerde dönüyor. Gayet hakikaten masumane daha temel şeyleri tartışması gereken üniversite öğrencileri Türkiye'de bu kadar şeyle sınırlı kalıyorlar. Onu bile ...basınımız çok uzun uza diye veriyor yani. Basınımız da bu kadarıyla ilgileniyor. Evet, o zaman, evet. Neyin? evet. Şimdi hocam benim sormak istediğim şöyle bir konu var. Bu kriz başladığından beri tartışılan bir konu aslında. Başta Macaristan, Polonya gibi ülkeler. Kriz çıktığında bizim bu krizden daha kolay kurtulmamız için Avro'ya geçmemiz lazım. Onun için de Avro'nun kriterleri, masterit kriterleri birazcık gevşetilsin diyorlar. <gülüyor> Şimdi Avro'ya girişi gevşetmek diye bir şey söz konusu olabilir mi? Veya bu nasıl bir sonuç verir? Şimdi kısa net olmaz. Yani, <gülüyor> gayet basit. <gülüyor> gayet basit. Olmayacağını da Yunanistan örneği de gösteriyor. Bu para alanı teorisiyle biraz haşır neşir olanlar bilirler. Para alanlarındaki en büyük sıkıntı asimetrik şoklar diye adlandırılan yani ülke, farklı ülkelerin ekonomik dalgalanmalarının birbiriyle eş anlı gerçekleşmemesinin doğurduğu, aynı politikayı uyguladığı takdirde doğuracağı daha doğrusu sakıncalar. Yani biri işte büyümekteyken ve enflasyonist bir tehlike baş gösterirken veya daraltıcı para politikası izlenmesi gerekirken öbür tarafta tam tersine bir resesyon varsa genişletici para politikası izlemek lazım ki para ve maliye ekonomik daralmadan hızla çıkılabilsin. Şimdi bu farklı dalganın farklı yönünde inişte ya da çıkışta olan ülkelerin ...aynı anda aynı kurallara tabi olarak yaşıyor olmaları o asimetrik şoklar dediğimiz şeyi yaratıyor. Şimdi e, dolayısıyla ülkeleri sanki tek bir ülke gibi eş anlı olarak ekonomik dalgalanmalar dalga boyutuna getirmek lazım. Bu kriterler de ona evet. yönelik. E, o kriterlere karşı çıkarak e, para alanının içine girmek mümkün değil ki. Evet. Yani e, o biraz siyasi bir şey oluyor. Şimdi oradan mesela geliyoruz İngiltere'ye. Evet. İngiltere ben yani İngilizleri ne severim ne sevmem Tabii. hani öyle bir şeyim yok da çok gülüyorum durumlarına. Çünkü tam da bu söylediğim gerekçelerle Avro alanına dahil olmayı reddettiler sözüm ona. Ama şu anda kendileri de aynı sıkıntıları yaşıyorlar. Dolayısıyla... Girmedin de ne oldu? Girmedinde ne oldu? Hatta programdan önce better oldu demiştim biliyorsun. <gülüyor> evet. Yani çünkü neden biliyorsunuz bu euroseptiklere çok güzel fırsat veriyor İngiltere'nin bu tür davranışları. Yani hep yan çizen Tabii. tutumu. Ben euroseptik olmadığım için bu yani yanlış bir gerekçeyle. Ee, Avrupa oluşumuna karşı çıkınca büyük bir ülke İngiltere evet. gibi. Ee, o zaman tabii e, zaten e, siyasi nedenlerle karşı çıkmakta olanları kötü etkiliyor. Ya bu konuyla ilgili olarak ilginç bir e, dipnot düşelim. E, hem Avrupa alanının krizi hem de İngiltere'de şimdi Stalin'in içine e, girmiş olduğu krizle ilgili olarak e, spekülatif e, kriz değerlendirmesi yapıldı. Geçtiğimiz hafta e, ilginçtir Soros tarafından. Hani Spekülatörleri dünyanın, mi suçladı? Evet spekülatörleri suçladı. <gülüyor> Belki de dünyanın gelmiş geçmişinin büyük spekülatörü olarak. Ama ee, onun sosyal sorumlulukları var. <gülüyor> <gülüyor> evet yani farklıydı, ilginçti. Aslında bu hani Soros'tan gelmesi, böyle bir değerlendirme gelmesi bir kenara başka ekonomistler tarafından Örneğin Ahmet İnsel'in de benzer bir değerlendirmesi oldu sanıyorum bu, bu kriziyle ilgili olarak. Yani spekülatörlerin ciddi etkisi olduğu söyleniyor. E, e, hiç kuşkusuz e, yani e, şimdi başına krizin geldiği para dolar hı hı. değil mi? Evet. E, doların başına bu kriz gelmişken şu anda e, euronun e, sıkıntı yaşıyor olması e, Yunanistan'a bağlanamaz. Yunanistan Avru toplam Avrupa e, ekonomisi içerisindeki boyutu e, bu anlamda avroyu sallayacak bir şey değil ki. Dolayısıyla yani kalıcı olarak avronun dolara karşı değer kaybedebileceğini düşünenlere ben katılmıyorum. Bunlar spekülatif ataklar sonucunda oluşur ama o bittiği vakit tekrar denge düzeyine geri döner. Peki hocam şimdi bir ekonomik kriz var Avrupa Birliği'nin içinde oldu. Lizbon Antlaşması da bir siyasi kriz olduğunu da bize açık bir şekilde gösteriyor. Türkiye bu kadar krizlerle dolu. Kendisi de zaten kriz içerisinde bir ülke ve kurtulamıyor da ondan. Nasıl bir birliktelik olacak yani Türkiye Avrupa Birliği'ne tam çok yakın bir zamanda girmeyecek ama girdiği zamanda bu krizlerin çözülmüş olmasını bekleyemeyiz. Programın başında bahsettik bu hatta 2020 e, hedeflerin, 2020 stratejisinin Avrupa Birliği'nin bu hedeflere baktığımız zaman Türkiye'nin girişi öngörülmüyor mesela 2020'ye kadar. O da ilginç yani bayağı bir öteleniyor. Yani acaba o doğru o hedeflerde Türkiye'yi görmüyorsun haklısın ama acaba yani çok da gerçekçi olmadığını kabul ettiğimiz bu hedeflerle o bağlantı kurulmuş mudur sence? Yani bilinçli olarak mı yapılmıştır yoksa farklı farklı mı yürüyordur? Haklı olarak bilinçli olarak yapılmış olması gerekir diye düşünüyorsun sen değil mi? Öyle de olması gerekir ama tabii benim ee, bir plan program olduğunu inanmak, inanmak istiyoruz ama bana öyle geliyor ki yani Öteki e, türlü hep düşündüğümüzde ben daha daha vayım gördüm şimdi tabii o daha vahim. yani e, bir taraftan genişleme devam etsin bizim de böyle küresel hedeflerimiz var biz oraya gidelim işte genişleme genel müdürlüğü de ilgilensin diye mi bırakıyorlar e, yani e, bana bana çok şaşırtıcı gelmez böyle bir şey <gülüyor> biliyor musunuz yani tecrübeler doğrudan e, bilmiyorum Avrupa Tabii Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri de bizden kaynaklanan da bir yandan sıkıntı olduğunu hep konuşuyoruz zaten. Ee, ne kadar Türkiye'nin öncelikleri içerisinde yer alıyor Avrupa. Ee, denize düştüğümüz zaman yılan'a sarılır gibi sarılma adetinden hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Son yaşanan işte yargı reformuyla ilgili de işte Avrupadaki gibi olsun. Epek Avrupa bu kadar yıldır orada vardı. Şimdi ee, mi yani aklınıza, o, Şimdi yani. mi? Krize girince mi e, aklınıza sonuna geliyor? sonuna kadar Şu AB reformları... yapamıyor muyuz? Evet. Ee, eskiden kızarlardı biliyorsunuz biz Avrupa'da bakın ama öyle bir şey. Biz Avrupa'ya bakarak mı kendimizi düzelteceğiz? Şimdi onu diyenler dahi ya bu Avrupa örneğini alsak bari kullansak diyorlar filan yani. Evet, Türkiye için de reform sürecini e, bu şekilde durkak yöntemi inandırıcılıktan uzaklaştırıyor diyebiliriz belki. Peki biz girsek hocam, şimdi Hı. size bir medyum sorusu sorayım. Avro alanında nasıl bir performansımız olabilir? Bizi alırlar mı? Bizi AB'ye <gülüyor> aldılar diyelim, Avro'ya alırlar mı? <gülüyor> Yok, Avro'ya e, alınması için biraz daha kalıcı bir e, şey, e, konverjans göstermesi <gülüyor> lazım Türkiye'nin. Şu anda gösteriyor gibi duruyor verilere baktığımız evet. zaman ama... Yani işte son enflasyon açıklamasını da gördüğümüz zaman tekrar çift taneli enflasyona geçti. Geri e, Hiç geçmemesi gereken bir zamanda yani hiçbir neden yokken hı hı. E, tekrar e, o hemen bugün faize yansıtı hemen çok sert bir şekilde. E, dolayısıyla yani bu kadar böyle hassas dengelerde olmak yetmiyor kalıcı bir şekilde, bir şekilde istikrar o istikrara doğru yönelmekte olduğumuzu yakınsadığımızı görmemiz lazım ki avro alanının içinde yer alalım. Evet. Programın da son bir dakikasına girmiş bulunuyoruz. Burada yani Türkiye AB ilişkilerine de kısaca değinme fırsatı bulduk ama hani bu yakınsamadan siz bahsederken Yunanistan çok mu yakınsamıştı? Sorusu i̇şte, insanın aklına geliyor. İşte o yakınsama biraz makyajlı bir yakınsama olduğunu konuştuk yani. Benzer şekilde kapatmadan önce acaba bizim verilerimiz ne kadar gerçekçi belki? Evet, Eurostat'tan bahsederken. Oraya da bir şart koymak evet. lazım. Yani hani Yunanistan çok gerek, hesaplarla gerek. oynadı vesaire ama acaba bizde de her şey düzgün bir şekilde ilerliyor mu ee, bilemiyoruz. İlgili kurumlara bir uyarı niteliği taşıyordur herhalde. Hadi, yani. Ayağınızı denk alın. Gecesinden. Evet. Evet bugünkü konumuz Profesör Doktor Lerzan Özkale ile beraber ekonomik krizi konuştuk. Kendisi üniversiteye geri dönecek şimdi. Umarız daha sağ salim bir kongre <gülüyor> geçirebilirsiniz. Evet. Sakin geçer. Biz de önümüzdeki hafta Türkiye ve Avrupa Birliği'nde sosyal politikayı tartışacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayal pour toi. pour moi. Hayalhacilleri. Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar: Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özler.